11. Bölüm Boksörün yarık toynağının iyileşmesi zaman aldı. Hayvanlar zafer kutlamaları biter bitmez, yel derinmenini tekrar inşa etmeye başlamıştı. Boksör bir gün bile dinlenmeyi reddederek çalışıyordu ve acı çektiğinin görülmemesini onur meselesi yapmıştı. Akşamları baş başa kaldıklarında, toynağının ona çok sıkıntı verdiğini Yonca'ya itiraf ediyordu. Yonca, yarık toynağı otları çiğnerek yaptığı yara lapalarıyla tedavi ediyordu ve hem o, hem de Benjamin, boksörü daha az çalışması için zorluyordu. Bir atın ciğerleri sonsuza dek dayanamaz diyordu ona. Ama boksör dinlemiyordu. Geriye sadece bir gerçek tutkusu kaldığını, onun da emeklilik yaşına gelmeden yel değirmenin bittiğini görmek olduğunu söylüyordu. Başlarda hayvan çiftliğinin yasaları ilk oluşturulduğunda emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, Koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için 5 olarak belirlenmişti. Ayrıca düzgün emeklilik maaşları bağlanması da kararlaştırılmıştı. Henüz hiçbir hayvan emekliye ayrılmış değildi ama konu yakın zamanda giderek daha fazla konuşulur hale almıştı. Meyve bahçesinin arkasındaki küçük tarla arpa ekimine ayrıldıktan sonra büyük çayırın bir köşesinin çitle bölünerek yaşlılıktan ötürü iş göremez hale gelmiş hayvanlara otlak olarak verileceği söylentisi dolaşmaya başlamıştı etrafta. Dendiğine göre atlar için emeklilik tahsisatı günde 2,5 kilo mısır olacaktı ve kışları 7 kilo saman ayrıca resmi tatillerde bir havuç ya da belki elma verilecekti. Bunlar olurken çiftlikte yaşam zordu. Kış önceki kadar soğuk geçiyordu ve yiyecek daha da kıttı. Tayınlar domuzlarınki ve köpeklerinki hariç bir kere daha azaltıldı. Kürlak aşırı katı bir eşitliğin, hayvanizmin ilkelerine aykırı düşeceğini söylüyordu. Ama durum neyi gösterirse göstersin, diğer hayvanlara gerçekliği yiyecek kıttığı çekmediklerini kanıtlamakta zorlanmıyordu. Tayınların yeniden düzenlenmesinin şart olduğu anlaşılmıştı. Bu cırtlağın tabiriydi. Azaltma yerine her zaman düzenleme ifadesini kullanırdı. Söylediğine göre Johnson zamanına kıyasla kaydedilen ilerleme müthişti ve aynı tiz sesle, Aynı telaşlı tarzda rakamlar sıralayarak hayvanlara Johnson zamanına göre daha fazla yulaf, daha fazla saman, daha fazla turp olduğunu, daha az çalıştıklarını, daha nitelikli su içtiklerini, daha uzun yaşadıklarını, dünyaya getirdikleri yavruların daha fazlasının hayatta kaldığını, atlarına daha fazla saman verildiğini ve pirelerden daha az muzdarip olduklarını ayrıntılarıyla kanıtlıyordu. Hayvanlar bunların her kelimesine inanıyordu. Aslına bakılırsa, Jones ve temsil ettiği her şey çoktan zihinlerinden silinip gitmişti. Şimdi sürdürdükleri hayatın haşim ve çıplak olduğunu, sık sık aç kalıp üşüdüklerini, uyuyamadıklarını, zamanın çoğunu çalışarak geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerde her şeyin bundan da kötü olduğuna dair hiçbir şüpheleri yoktu. Öyle olduğuna inanmaktan mutluluk duyuyorlardı. Ayrıca o günlerde köleydiler, şimdi ise özgür. Cırlağın vurgulamaktan geri kalmadığı gibi asıl farkı da bu yaratıyordu. Üstelik artık beslenmesi gereken daha fazla boğaz vardı. Sonbaharda dişi domuzların dördü neredeyse aynı zamanda toplam 31 yavru doğurmuştu. Domuzcuklar benekliydi ve Napolyon çiftlikteki o türden tek erkek domuz olduğundan babalarını tahmin etmek zor değildi. Tula ve kereste satın alınır alınmaz çiftlik evinin bahçesinde bir okul inşa edileceği duyuruldu. Şimdilik domuzcuklara çiftlik evinin mutfağında bizzat Napolyon tarafından eğitim verilecekti. Beden eğitimi derslerini bahçede yapıyor ve diğer yavru hayvanlarla kaynaşmaya teşvik ediliyorlardı. Bunlar olurken bir hayvanın domuzlardan biriyle karşılaştığında yana çekilmesi gerektiğine dair bir kural getirilmişti. Ayrıca seviyesi ne olursa olsun tüm domuzlara pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele bağlama ayrıcalığı bahşedilmişti. Çiftlik oldukça başarılı bir yıl geçirmişti ama hala para sıkıntısı çekiyordu. Okul için tuğla, kum, kireç alınması gerekiyordu. Ayrıca yer dermeğinin makineleri için tekrar para artırmaya başlamak şarttı. Ve bir de ev için lamba yağıyla, mum, ayrıca Napolyon'un sofrası için şeker alınması gerekiyordu. Napolyon tombullaştıkları gerekçesiyle şekeri öteki domuzlara yasaklamıştı. Bir de araç gereç, çivi, ip, kömür, tel hurda demir, köpek bisküvisi gibi her zamanki ihtiyaçlar vardı. Samanın ve patates mahsulünün bir kısmı satıldı. Yumurta için yapılan anlaşmadaki miktar haftada 600'e çıkarıldı. Böylece o yıl tavukların sayılarını zor da olsa aynı seviyede tutması sağlandı. Tayınlar aralıkta bir kez, şubatta bir kez daha azaltıldı. Yağdan tasarruf etmek için ahır bölmelerinde lamba yakılması yasaklandı. Ama domuzların rahatı yerinde görünüyordu ayrıca sanki kilo da alıyorlardı. Şubat ayının sonuna doğru bir öğle üzeri avlunun öte ucunda bulunan ve Johnson zamanında da kullanılmayan küçük mayalama kulübesinden hayvanların daha önce hiç solumadığı kadar sıcak, yoğun, işte haçıcı bir koku yayıldı. Birileri bunun pişen arpanın kokusu olduğunu söyledi. Hayvanlar havayı açlıkla kokluyor, bunun akşam yemeği için pişirilen bir lapadan mı geldiğini merak ediyordu. Ama sıcak lapa falan çıkmadı ortaya ve bunu izleyen pazar günü artık arpanın tamamının domuzlara tahsis edileceği duyuruldu. Meyve bahçesinin gerisindeki tarlaya zaten arpa ekilmişti. Kısa zaman sonra domuzların her birinin günde bir ufak sürahi, Napolyon'unsa daima krom Derby çorba servis kasesinde sunulan 2 litre bira istikakı olduğu haberi duyuldu. Ama katlanılması gereken zorluklar varsa da bunlar kısmen son zamanlarda hayatın etkisine nazaran daha büyük onurlar içermesinin yansımasıydı. Daha fazla şarkı söylendi, daha fazla nutuk atıldı, daha fazla geçit töreni yapıldı. Napolyon haftada bir kez adına kendiliğinden gösteri denen ve amacı hayvan şehrinin verdiği mücadelelerin, kazandığı zaferlerin kutlanması olan bir etkinlik yapılmasını emretti. Hayvanlar belirlenen zamanda işlerini bırakıyor ve çiftlik binalarının çevresini, başta domuzlar, arkalarında sırasıyla atlar, inekler, koyunlar ve kümes hayvanları olmak üzere askeri düzende tur atıyordu. Köpekler geçit alayının iki kanadını tutuyor, en önde Napolyon'un kara horozu yürüyordu. Üstünde toynak ve bonuz resminin yanı sıra çok yaşa yoldaş Napolyon şiarının yazılı olduğu yeşil sancağı boksörle yonca taşıyordu. Sonra Napolyon'un onuruna yazılan şiirler okunuyordu. Cüllak son zamanda yiyecek üretiminde sağlanan gelişmelere dair bilgiler verdiği bir nutuk atıyordu ve arada sırada tüfekte ateşleniyordu. Koyunlar kendiliğinden gösterinin en heyecanlı katılımcılarıydı ve birisi tutup da domuzlar ve köpekler yakınlarda olmadığında birkaç hayvanın yaptığı gibi soğukta öylece dikilmenin anlamsız ve zaman kaybı olduğundan şikayet edecek olsa onu kulaklara zarar, Dört ayak iyi, iki ayak kötü melemeleriyle susturuyorlardı. Ama hayvanlar genelde kutlamalardan hoşlanıyordu. Gerçekten kendi efendileri olduklarının, yaptıkları işlerin kendi yararlarına olduğunun hatırlatılmasını rahatlatıcı buluyorlardı. Şarkılarla, geçit alaylarıyla, cürlar rakam listeleriyle, silahın gürlemesiyle, horozun ötüşüyle, bayrağın dalgalanışıyla avunurken, hiç değilse bir zaman için midelerinin boş olduğunu unutuyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğinde Cumhuriyet ilan edildi ve bir başkan seçmek şart oldu. Çıkan tek aday, yani Napolyon, oy birliğiyle seçildi. Aynı gün Kartopu'nun Jones'la olan suç ortaklarının ayrıntılarını ifşa eden yeni belgeler bulunduğu duyuruldu. Anlaşıldığına göre Kartopu, sadece hayvanların o zamana kadar sandığı gibi ahır savaşının kaybedilmesi için çaba sarf etmemiş, alenen Johnson tarafında dövüşmüştü. Hatta aslında insanların oluşturduğu gücün lideri de oydu ve dudaklarında çok yaşa insanlık şiarıyla hücuma kalkışmıştı. Hayvanların artık ancak birkaçının hatırladığı yaraları da Napolyon'un dişleri açmıştı. Yaz ortasında kuzgun Moses yıllarca gözükmezken birden çiftlikte ortaya çıktı. Hiç değişmemişti. Hala hiçbir şey yapmıyor. Akide şekeri dağına dair aynı lafları sıralayıp duruyordu. Bir ağaç kütüğünün üstüne tünüyor, kara kanatlarını çırpıyor ve dinleyecek birini kıstırdığında saatlerce konuşuyordu. Kalın gagasını gayet ciddi bir ifadeyle göğe doğru sallayarak, ''Orada yoldaşlar, şu kara bulutun hemen ötesinde, zavallı hayvanların her türlü işten azade şekilde ebediyen dinleneceği mutlu diyar olan Akide şekeri dağı var.'' diyordu. Hata yükseklerde uçarken bir seferinde oraya bizzat gittiğini ve yoncası hiç eksilmeyen tarlaları, dallarında şeker topaklarının, keten tohumundan yapılma keklerin yetiştiği çalıları kendi gözleriyle gördüğünü iddia ediyordu. Hayvanların çoğuna inanıyordu. Hayatları şimdi açlık ve çalışmayla geçtiğine göre mantıken başka bir yerde daha iyi bir dünyanın bulunması doğru olmaz mıydı? Anlaşılması zor bir durumda domuzların Moses'a karşı olan tutumuydu. Akide Çekeri Dağ ile ilgili hikayelerinin yalan olduğunu aşağılayıcı bir tavırla söylüyor ama çiftlikte kalmasına hatta çalışmamasına rağmen her gün ufak bir sürahi birayı haçlık olarak gövdeye indirmesine izin veriyorlardı. Boksör Toynağı iyileştikten sonra her zamankinden sıkı çalışıyordu. Aslında bütün hayvanlar o yıl köle gibi çalıştı. Çiftliğin normal işlerinin ve yer değirmeninin yeniden inşa edilmesinin yanı sıra bir de küçük domuzlar için yapılacak, Okul işi çıkmış ve inşaat Mart ayında başlamıştı. Yetersiz beslenmeyle geçirilen uzun mesai saatleri zaman zaman katlanılması zor hal alıyor, ama boksör hızını ve şevkeli hiç kaybetmiyordu. Dediği ya da yaptığı hiçbir şeyde gücünün eskisi gibi olmadığına dair bir emare yoktu. Sadece görünüşü biraz değişmişti. Derisi önceki kadar parlak değildi ve geniş kalçaları sanki eskisine nazaran biraz büzüşmüştü. Diğerleri, baharda otlar büyüdüğünde boksör toparlanır diyordu ama bahar geldi ve boksör verdiği kiloları geri alamadı. Bazen kaslarını taş ocağının tepesinde olduğu bayırda muazzam büyüklükte bir kayaya karşı kullandığında ayakta kalmasını sağlayan tek şey işine devam etme iradesiymiş gibi bir görüntü veriyordu. Öyle zamanlarda dudaklarının daha sıkı çalışacağım kelimelerini telaffuz edecek şekilde kıpırdadığı görülüyordu ama Bunlara duyabilir hale koyacak nefesi kalmamıştı. Yonca ile Benjamin yine onun sağlığına dikkat etmesi konusunda uyarıyor, o ise saldırış etmiyordu. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Ama boksörün emekliye ayrılmadan önce yeterince taş biriktirilmesi haricinde düşündüğü bir şey yoktu. O yaz bir akşamın geç saatlerinde ansızın çiftlikte boksöre bir şey olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı. Bir kayayı taş ocağından yer derimenine sürüklemeye yalnız başına gitmişti. Ve söylenenler doğruydu. Birkaç dakika sonra iki domuz koşarak gelip haber verdi. Boksör düşmüş, yan devrilmiş ve kalkamıyor. Yarım saate kalmadan çiftlikteki bütün hayvanlar yel değmeğinin inşa edildiği tepeceye koşmuştu. Boksör çektiği yük arabasının iki koşum oku arasında yatıyordu. Boynu ileriye uzanmıştı ve başını kaldıramıyordu. Gözleri donuklaşmıştı. Sağrıları tel içindeydi. Ağzında ince bir kan sızıntısı vardı. Yonca onun yanı başında dizlerinin üzerine çöktü. Boksör! diye bağırdı. Kendini nasıl hissediyorsun? Ciğerlerim! dedi boksör zayıf bir sesle. Önemli değil. Yer değinmeğini bensiz de bitirebilirsiniz. Epey taş toplandı. Zaten önümde sadece bir ay kalmıştı. Doğruyu söylemek gerekirse emekliliği özlemle bekliyordum. Ve belki artık yaşlandığına göre Benjamin'in de bana eşlik etmesi için Aynı zamanda emekli olmasına izin verirler. Hemen yardım gelmesi lazım buraya, dedi yonca. Birileri koşup cırlağı olanları anlatsın. Hayvanların hepsi, cırlağı haberi vermek için çiftlik evine koştu. Boksörün yanında sadece yonca ve oraca uzanıp hiçbir şey söylemeden kuyruğuyla sinekleri ondan uzak tutan Benjamin kaldı. Cırlak çeyrek saatten sonra olanca şefkati ve üzüntüyle çıkıp geldi. Yoldaş Napolyon'un, çiftliğin en sadık çalışanlarından birinin uğradığı felaketi, büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, onun hastanede tedavi edilmek üzere Wellington'a gönderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya başladığını bildirdi. Hayvanlar bundan ötürü biraz tedirgin olmuştu. Molly ve kartopu haricinde hiçbir hayvan daha önce çiftlikten ayrılmamıştı ve hasta yoldaşlarının insanların eline terk edilmesi düşüncesinden hoşlanmıyorlardı. Ama Cırlak, Wellington'daki veterinerin Boksörün derdine çiftlikte yapabileceğinden çok daha iyi çare bulacağını onları kolayca inandırdı. Boksör yarım saat kadar sonra biraz toparlandı, zorlukla da olsa ayağa kalktı ve toparlayarak da olsa Yonca ile Benjamin'in ona ahırda güzel bir saman yatağı hazırladığı yere gitmeyi başardı. Boksör sonraki iki gün boyunca ahırda kaldı. Domuzlar ona evin banyosundaki dolapta buldukları büyük bir şişe pembe renkli ilaç gönderdi. Yonca da bunu boksöre, Günde iki defa tok karnına içirdi. Akşamları yanında yatıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu. Boksöre bu durumda üzülmemesi gerektiğini söylüyorlardı. Eğer güzelce toparlanırsa, üç yıl daha yaşar, büyük çayırın köşesinde huzurlu bir emeklilik geçirebilirdi. Hayatında ilk kez zamanını kendini düşünmeye, kendini geliştirmeye verebilirdi. Boksör de zaten hayatının kalanını, alfabinin şu diğer 22 harfine adamak istediğini söylüyordu. Ne var ki Benjamin'le yonca sadece mesai sertleri dışında boksörün yanında olabiliyordu ve kamyonet onu alıp götürmek için gün ortasında geldi. Hayvanlar Benjamin'in avazı çıkana dek anırarak çiftlik istikametinden dört nala geldiğini şaşkınlıkla gördüklerinde tarladan şalgam söküyordu. Onu ilk kez bu kadar heyecanlı görüyorlardı ama aslında dört nala koştuğunu da daha önce görmemişlerdi. ''Çabuk, çabuk!'' diye bağırıyordu Benjamin. ''Hemen koşup gelin, boksörü alıp götürüyorlar.'' Hayvanlar domuzların emrini beklemeden işi bıraktı ve çiftlik binalarına koştu. Gerçekten de avluda iki atın çektiği, yanlarında yazılar olan kapalı kasa bir kamyonet vardı ve sürücü yerinde basık melon şapka giymiş sinsi halli bir adam oturuyordu. Ve boksörün ahırdaki bölmesi boştu. Hayvanlar kamyonetin etrafına toplandı. ''Güle güle boksör!'' Diye seslendiler hep birlikte. Güle güle, aptallar, aptallar. Benjamin onların etrafında hoplayıp zıplıyor, küçük toynakları üstünde tepiniyordu. Aptallar, Kaminit'in yan tarafında ne yazdığını görmüyor musunuz? Hayvanlar duraladı ve bir suskunluk oluştu. Muriel kelimeleri heceleyerek okumaya başladı. Ama Benjamin onu kenara itip yazıyı bir çırpıda okuyarak ölüm sessizliğini bozdu. Alfred Simons'un at mezbası ve tutkal imalathanesi, Wellington, deri ve kemik yalı ticareti, köpek kulübesi bulunur. Bunun ne demek olduğunu anlamıyor musunuz? Adam yaşlı atları alıp onları her şeylerinden yararlanmak için öldüren biri. Boksörü ona gönderiyorlar. Hayvanlardan bir dehşet çığlığı koptu. Sürücü de tam o anda atları kamçalayıp tırısa kaldırdı ve kamyonet avludan çıktı. Hayvanlar nefesleri yettiğince bağırarak hep arabanın peşine düştü. Yonca aralarından sıyrılıp başa geçti. Araba hızlanıyordu. Yonca dört nala kalkmak için güçlü kaslarını zorladı ve eşkin koşu tutturdu. Boksör! diye bağırdı. Boksör! Boksör! Boksör! Ve boksör etraftaki patırtıya rağmen onu duymuş gibi dışarıya baktı. Suratı ve alnından burnuna kadar inen beyaz şerit, Arabanın arkasındaki küçük pencerede gözüktü. ''Boksör!'' diye bağırdı yonca korkunç bir sesle. ''Çık oradan boksör, hemen çık, seni ölüme götürüyorlar.'' Hayvanlar da hep birazdan. ''Çık boksör, çık!'' diye feryat etti. Ama araba iyice hızlanmış ve onları geride bırakmaya başlamıştı. Boksörün yoncanın dediklerini anlayıp anlamadığı belli değildi. Sonra suratı pencerede kayboldu ve arabanın içinden muazzam tepinme sesleri geldi etrafı çift ederek oradan çıkmaya çalışıyordu. Birkaç toynak darbesi daha indirirse arabayı kibrit çöpleri gibi dağıtmasına ramak kalmıştı. Ama eyvah! Gücü tükendi, tepinme sesleri sönmeye yüz tuttu ve sonunda kesildi. Hayvanlar çaresizlik içinde arabayı çeken iki ata durmaları için yalvarmaya başladı. Yoldaşlar! Yoldaşlar! diye bağırıyorlardı. Kendi kardeşinizi ölüme götürmeyin! Ama yaşanan şeyi idrak edemeyecek kadar aptal olan yaratıklar kulaklarını geriye yatırıp daha da hızlandı. Boksörün suratı pencerede tekrar gözükmedi. Birileri önden koşup arazinin kapısını kapamayı sonunda akıl etti ama çok geçti. Onlar bunu yapmaya fırsat bulamadan araba geçip gitti ve hızla yolun aşağısında gözden kayboldu. Boksörü bir daha gören olmayacaktı. Üç gün sonra Wellington'daki hastanede bir ata gösterilebilecek her türlü özene rağmen öldüğü duyuruldu. Haberi diğerlerine veren Cırlak'tı. Son saatlerinde boksörün yanında olduğunu söyledi. Gözünden süzülen bir damla yaşı Toynay silerken gördüğüm en etkileyici şeydi dedi. Sonuna kadar yatağının başucundaydım ve konuşmaya bile mecali kalmadığı son anda Kulağıma fısıldayarak tek üzüntüsünün yer değirmenini bitmeden göçüp gitmek olduğunu söyledi. İleri yoldaşlar dedi. İsyan adına ileri. Çok yaşa hayvan çiftliği, çok yaşa yoldaş Napolyon. Napolyon daima haklıdır. Son sözleri bunlardı yoldaşlar. O noktada Cırlağ'ın tavrı birden değişti. Sustu ve sözüne devam etmeden önce küçük gözlerini bir an kuşkuyla etrafta dolaştırdı. Kulağında boksör götürüldükten sonra etrafta aptalca ve meşhum bir söylentinin dolaştığı gelmişti. Bazı hayvanlar boksörü götüren arabanın üstünde at mezbası yazdığının farkına varmış ve hemen boksörün yaşlı atları ithaf edip derisini, etini, kemiğini falan değerlerinden bir tüccara gönderildiği sonucuna varmıştı. Bir hayvanın bunu düşünebilecek kadar aptal olmasına inanamadığını söylüyordu Cırlak. Kuyruğunu titretip, Öfkeyle oraya buraya sıçrarken, bağıra çağıra aziz liderleri yoldaş Napolyon'u öyle bir şey yapmayacağını bilecek kadar tanımış olmaları gerektiğini söylüyordu. Olayın açıklaması gayet basitti. Araba daha önce o işi yapan birine aitti ama sonra bir veterinere satılmıştı. O da yazıların üstünü boyatmaya zaman bulamamıştı. Yanlış anlaşılma işte oradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar bunu duyunca müthiş rahatladı. Ve cırlak, boksörün ölüm döşeğine dair iyice canlı ayrıntılar aktarmaya, nasıl hayran olacak biri bakım gördüğünü anlatmaya, Napolyon'un bedelini hiç umursamadan alınmasını emrettiği pahalı ilaçları sayıp döktükçe hayvanların son şüpheleri de yok oldu. Yoldaşların hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi duydukları acıyı bir nebze yatıştırdı. O hafta pazar sabahı yapılan toplantıda Napolyon da boy gösterdi. Ve boksörün onuruna kısa bir konuşma yaptı. Yasını tuttukları yoldaşlarının gömülmek üzere çiftliğe getirilmesinin mümkün olmadığını ama çiftlik evinin bahçesinde defnelerden yapılma büyük bir çelenk hazırlanmasını ve boksörün mezarına gönderilmesini emrettiğini söyledi. Ve domuzların birkaç gün sonra boksör için bir anma yemeği düzenleme niyetinde olduğunu duyurdu. Napolyon konuşmasını boksörün en sevdiği iki şiarı hatırlatarak bitirdi daha sıkı çalışacağım ve yoldaş Napolyon daima haklıdır. Bunların her hayvanın kendi şiarlıymış gibi benimsemesi gereken şeyler olduğunu sözlerine eklemeyi de ihmal etmedi. Yemeğin verileceği gün, Wellington'dan bir bakkaliye kamyoneti geldi ve çiftlik evine büyük bir tahta sandık teslim etti. O gece evden curcunalı şarkılar yükseldi. Bunu şiddeti tartışmaları çağrıştıran gürültüler takip etti ve hepsi saat 11 gibi kopan, Muazzam bir cam şıngırtısıyla sona erdi. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde hiçbir kıpırtı olmadı ve etrafta domuzların kendilerine bir kasa daha viske almak için bir yerlerden para bulduğu söylentisi dolaşmaya başladı.